Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, insanın ve yeryüzünün ekolojik Ahvali'ne hoş geldiniz. Önceki programda hatırlayacak olursanız sosyal ekolojinin ilk öncülerinden Şalfuye'nin evlilik, cinsellik, aşk, komün hayatı, çalışma ve eğitim konularındaki görüşlerini ele almıştık. Şimdi biraz da dilerseniz insan ve doğa ilişkisini de inceleyelim. Furiye, La Falanster dergisinde yayınladığı bir yazısında gezegenimizin ömrünün sınırlığını belirttikten sonra kötü bir tesadüf eseri olarak uygarlığın sosyal kaosu yüzünden gezegen ölebilir diyerek gelecekteki ekolojik krize dair büyük bir öngörüde bulunmuştu. Furiye üzerine yaptığı yüksek lisans tezinde Hatice çıvgının aktarımıyla Furiye'ye göre gezegenimiz sadece ölümlü değildir. Aynı zamanda acı çekme kapasitesine de sahiptir. Bu acıların sebebi de doğaya kendi fani ve insancıl yasalarımızı dayatmamızdır. Oysa insan nerede doğaya meydan okuduysa orada kendi soyunun mahruna da tanık olmuş üstelik bugüne dek başına gelenlerden bir ders çıkarmadan aynı tutumu sürdürmüştür. Furiye kibirli uygarlığımızın Abideleri nerede diye sorar ve ekler. Tebai, Menfis, Palmira, Babil, Atina ve Kartaca hepsi ufalanıp küle dönüştüler. Doğa toplumlarımızı sırayla yıkmaktan yorulmuşken entrikacılar, uçucu kurallara dayalı meşhur yasalarla bütün imparatorluklara aynı batışı sürüklemekte ısrar etmektedir. Furye sure gelen vahşi tarım uygulamalarında Eleştirir sevgili dinleyiciler ve şöyle der. Tarım barbarlıkta olsun, uygarlıkta olsun toprağı iyileştirmek yerine yok etti. Tarımda legalize edilmiş anarşi ve bireysel özgürlük adına iklim tahrip edildi. Dağlar, tepeler ormandan arındırıldı, kaynaklar kurutuldu, yıkıcı ve çözücü zorluklara yol açıldı. Fourier 1822'de yazdığı ancak ölümünden 10 yıl sonra 1847'de La Falange'da yayımlanan gezegenin maddi durumunun kötüleşmesi başlığı altındaki yazısında dünyadaki iklim değişimleri ve bağlı sonuçlarından söz etmektedir sevgili dinleyiciler. Yazıda İngiltere ve Fransa'da son yıllarda görülen ani ısı değişimleri ve iklimsel aşırılıkların tarımda yol açtığı ve yıllar süren ürün kayıplarına işaret ederek farklı kentlerden örnekler de vermiştir orada. Fourier'nin iklim krizi üzerine düşüncelerinden etkilenmesi kuvvetle muhtemel olan Fransız İçişleri Bakanı 1821 yılında valilere gönderdiği bir genelgede atmosferdeki soğuma ve hava durumundaki ani değişimler ve fırtınalara işaret ederek bu değişimlerin sebebinin bir ölçüde ormanların yok edilmesinden kaynaklanabildiğini belirtmektedir. Valilerden illerindeki iklim değişikliği konusunda rapor hazırlamalarını isteyen bakan elbette küresel ölçekte bir değişimden şüphelenmektedir. Bu ihtiyatlılığın günümüzde bile pek yapılmadığını söylemeye gerek yok sanırım sevgili dinleyiciler. 18. yüzyılın ikinci yarısında kutuplardaki buzullarda hapsedilmiş karbondioksit, ve metan gazı yoğunluğunda artış gözleniyordu. Bu tarihler aynı zamanda 1784'te James Watt'ın buhar makinesini icadıyla da örtüşmektedir. Bunu söylüyorum sevgili dinleyiciler çünkü bilim insanları Paul Gritzen ve A.G. Stormeyer insan çağı olarak adlandırdıkları Antroposen çağının başlangıcını buhar makinesinin bulunmasına tarihlemektedirler. Gezegendeki antroposenik etkileri çok erken fark eden Fourier Ormansızlaştırma, don ve kuraklık olayları ve azalan ürün hasadı gibi var olan sorunların saptanıp önlemler alınmasının vakti geldiğini savunurken bilim dünyasındaki kayıtsızlığa da işaret etmektedir. Bu kötü gidişi maddi düzensizliği gözlemleyip bir genel yeniden yapılandırma ve aciliyetini saptamak gerekir der o zaman bilimciler prensip olarak bir çözüm arama gerekliliğini bile dahi ortaya koymazken nerede kalmış ki birleşik bir genel çözüm üzerinde tartışsınlar diyerek hem pozitif hem de sosyal bilimcilerin bütünü görmekten çok yoksun olduğunu vurgulamak istemiştir o zamanlar. Oysa Furiye göre içinde yaşadığımız toplumu anlayabilmek için doğanın nasıl işlediğine bakmak ve anlamak gerekir. Doğayı bize toplum hakkında birçok işaret sunduğu için inceleriz. Dolayısıyla toplum ile doğa arasında benzetme ve karşılaştırma yapmak uygunsuz değildir der Furiye. Burada sosyal ekolojinin temellerini attığını ya da ilk onun düşüncesinde filizlendiğini söyleyebiliriz bence. Furiye'nin ekolojik bilgeliğini oluşturan en önemli fikirlerinden biri herhalde dünyanın acılarına son verilmesi için uygarlıktan çıkılması ve bu sayede de insanlığın sefaletten kurtarılmasıdır. Ona göre bireysel mucizeleriyle övünülen barbar ve uygar tarım kolektif olarak bozulur. Kendi toprağını iyileştirmek yerine yok eder. Bu yüzden acil olarak barbarlık, vahşilik ve uygarlıktan çıkılmalı gezegene yapılan maddi eza tedavi edilmelidir ki bu insanların sefaletine son verilmesine yarar der Furiye. Bu ifadeden Furiye'nin doğayla insan arasında bir hiyerarşi koymadığı ve onu araçsallaştırmadığı ortaya çıkmaktadır sevgili dinleyiciler. O tam tersine insanların sefaletten kurtuluşu, onların yeryüzüyle kurdukları ilişkiyi düzeltmeleri şartına bağlar. Furiye'nin bu düşünceleri hayvanlar için de geçerlidir. Hayvanların sadece insanlar için var olduğu şeklindeki klasik görüşe karşı çıkar. Bu görüşler Buckchin'in insanlar toplum olarak ortaya çıkalı beri faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisinin yönüyle ilgilenmemişlerdir görüşüyle de paraleldir. Tıpkı Buckchin gibi Rene Charde kendisini özgürlükçü ve Fourierist bir düşünür olarak nitelemektedir. Ve birlikte Shimmeres dergisini çıkardıkları Felix Guattari'yi de kendisi gibi Fourierist bir filozof olarak tanımlar. Fourier, Scherer'in adlandırmasıyla ekosofi yani ekolojik bilgelik tanımlanmadan önce bu alandadır. Ekosofidir diyoruz çünkü Fourier'nin tezlerini bilimsel sosyalizm denen akımın haber vericisi olarak açıklamak ve bir proto sosyalizm olmaya indirgemek Fourier'nin kuramına yeterince değer vermemektir vermemektir Diyebiliriz. En azından e, kuramı açıklamaya yetmemektedir. Onun kuramı kolektivist bir sosyalizmden farklı olarak endüstriyalist olmayan ve doğayla bütünleşen kuvvetle ademi merkeziyetçi bize bugüne dek anladığımız biçimdeki sosyalizmlerin dışında da sosyalizmlerin olabileceğini gösteren bir modeldir. Bir ekosofidir çünkü o insan türünü doğanın bir parçası olarak değerlendirir hem her bireyin özgürlüğünü ve kendini tam olarak gerçekleştireceği hem de başka türlerle de barış içinde yaşayacağı hiyerarşik olmayan bir toplum tasarlar Fourier. Toparlayacak olursak sevgili dinleyiciler, Fourier'is bir topluluk, nüfusun sınırlandırılmasıyla, kendine yeterliliğin esas alınmasıyla, monokültürlere karşı çeşitlendirilmiş üretimle Minimum gelir güvencesiyle, çalışmada yabancılaşmanın kaldırılmasıyla, pazara değil gereksinim için üretim yapılmasıyla, hayvanlara gösterilen saygıyla, doğrudan demokrasiye verilen önemle, her türden ayrımcılığın kaldırılmasıyla ekolojik bir yaşam birimidir diyebiliriz özetle. Son olarak furyeden etkilenlerden bahsedelim isterseniz. Onun etkisi 1837'deki ölümünden sonra artarak devam etmiştir. Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya ve oradan Güney Amerika'ya dünyanın birçok bölgesinde falansterler kurulmuş ve bunların kimisi uzun yıllar yaşamıştır. Fourier'den etkilenenlerin başında Marx ve Engels gelir. Alman İdeolojisi ve Komünist Manifesto'da Fourier etkisini belirgin olarak görebiliriz sevgili dinleyiciler. Fransa'da ise işçiler Fourier'den çok etkilenmiştir. Örneğin Ölümünden 11 yıl sonra 1848 devrimi sırasında başlarında Fourierci işçi Marh'ın olduğu 2000 işçi Paris Belediyesi'nin kapısına dayanır ve örgütlenme hakkı, iş güvencesi ve asgari ücret isteyen dilekçelerini geçici hükümet temsilcisi Louis Blanc'a sunar. Tarihin gördüğü bu ilk toplu sözleşmeyle tüm işçilere çalışma hakkı ve iş güvencesi tanınır. Bu sözleşme Fransa işçi sınıfının İlk büyük kazanımlarından birisidir diyebiliriz. 1871 yılında işçilerin 72 günlüğüne iktidara ele geçirdiği müthiş heyecan verici Paris komününde de Furies işçiler aktif olarak yer almıştır. Yazın dünyasına gelecek olursak sevgili dinleyiciler, Geçen programda andığımız Çernişevski dışında yine Rus edebiyatının en büyük yazarlarından Dostoyevski, Petrashevski liderliğindeki Furies bir derneğin, toplantılarına katıldığı ve dernek köylüleri, devrimcileri bir ayaklanmaya çağırdığı için diğer 21 kişiyle beraber idama mahkum edilmiş ve kurşuna dizilecekken son anda çarın affıyla kurtulmuştur. 1970'li yıllardan itibaren ise birçok özgürlükçü sosyaliste doğrudan ya da dolaylı olarak Fourier etkileri görülür. Bunların en başında Bukchin gelir. Bukchin dışında Ursula K. Le Guin, David Harvey, Joel Kovel, Antonio Negri, Zapatist Hareketten Marcos, Ivan Ilyich, Rene Scherer, Pascal Bruckner, John Optik, Italo Calvino, Andre Breton, Roland Barthes gibi daha birçok düşünür ve edebiyatçı Fourier'den etkilenenler arasındadır. Evet sevgili dinleyiciler, sosyal ekolojiye öncülük yapmış, filozof ve bilim insanlarına daha çok yer verebilmek için Fourier anlatımımızı burada sonlandırıyoruz. İkinci bölümde Zamanımız yettiği kadar 1769-1859 yıllar arasında yaşamış ve biyo coğrafyanın kurucusu Alman bilim insanı Alexander von Humboldt'tan bahsedeceğiz. Şimdi bir müzik arası. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde Humboldt ile devam ediyoruz. 1769'da Napolyon'la aynı yıl doğan Humboldt genç yaşlardayken 1789 Fransız devriminden çok etkilenir. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ideallerinin tüm Avrupa'yı etkileyeceğine dair umut besler Humboldt. O hayata hiçbir zaman etnik köken penceresinden bakıp milliyetçilikte yapmaz. Humboldt 1794'te Jena Üniversitesi'nde çalışan Frederick Schiller ve oraya çok yakın olan Weimar'da yaşayan Göte ile tanışır. Göte, Humboldt'un doğaya olan merakından ve tutkulu kişiliğinden çok etkilenir. Göte bir süre sonra şunu söyleyecektir. Humboldt ile sohbet etmek yüzlerce kitap okumaktan çok daha etkilidir. Göte birçok bilimsel ilgisini Humboldt ile paylaşır. İkisinin de anatomiye merakı vardır. Öyle ki Faust'u yazarken Göte'nin Humboldt'tan etkilenmişliğini düşünmeden edemiyorum ben. Çocukluğundan beri bitki bilimi ve zoolojiye ilgisi olan Humboldt'un kafasında tüm zorluklarına rağmen hep Güney Amerika gezisi vardır. Humboldt bütün zorlukları göğüsleyerek Arkadaşı Amy ile 4 Kasım 1799'da nihayet Güney Amerika'ya varmayı başarır. Güney Amerika onun incelemeleri için büyük bir çeşitlilik sunmaktadır sevgili dinleyiciler. Artık en büyük tutkusu doğayı keşfetmek, anlamak ve kaydetme işi hızla hayata geçmektedir Humboldt'un. Termometresiyle 50 dereceleri aşan yüksek sıcaklıkları kaydeder. Elektrikli yılan balıklarını gözlemler. Yüklediği teknik aletleriyle Ant dağlarını geçerek daha önce hiçbir bilim insanının gitmediği yerlere ulaşır. Öyle ki Humboldt 5700 metrelik Antisana Dağı'nın 5500 metresine yol arkadaşlarından Carlos Montefar'ın ölümden döndüğü bir tırmanış gerçekleştirir. Daha önce buralara gelmiş olan Fransalı bilim insanları volkanik dağı incelemek için en fazla 4500 metreye çıkabilmişlerdir. Birçok daha tırmanan Humboldt döneminin en iyi dağcısı sayılırdı ama hayalindeki tırmanışı gerçekleştireceği Chimborazo Dağı onun bile gözünü korkutuyordu. Ekibi ve soğuktan elle tutulmaz hale geldiği aletleriyle 5917 metreye ulaştıklarında Humboldt'un ayakkabısı yırtılmış ve ayağı kan içinde kalmıştır. Yağmur ormanlarındaki çeşitlilik, dağ tırmanışlarında gördüğü bitkilerin muhteşem güzelliği, patlayan volkan gözlemleri ve en sonunda Chimborazo'dan döndüklerinde Humboldt'un zihninde müthiş bir fikir belirir sevgili dinleyiciler. Ant dağlarının eteklerinde oturur ve doğanın çizimi anlamına gelebilecek Natur Gamalde kavramını oluşturur ve bir taslak çizim yapar. Kolay kolay başka dillere çevrilemeyen bu kavram, özünde doğanın çeşitliliğindeki birliği simgelemektedir. Humboldt'a göre her nesne birbirini etkiliyor ve bir bütünün parçalar olarak işler görüyordu. Resim doğayı birbirine bağlı bir ağ olarak gösteriyordu. Bu bakış açısı doğa bilimi tarihinde bir ilktir ve bugün kullandığımız ekoloji kavramının da temellerini oluşturur. Zira Humboldt kendi bakış açısını Kısaca mikrokozması olarak tanımlıyordu. Büyük bir tesadüfle bizim programımızın içeriği gibi biraz da bu e, kavram insanın ve yeryüzünün ahvali yani. Humboldt 3 yıldan fazla zaman geçirdiği Latin Amerika'da İspanyolların egemenliği altında yerlilerin gözyaşlarına tanık olmuş ve bunu daha sonra yazacağı Yeni İspanya Krallığı üzerine siyasi bir deneme kitabında dile getirecek ve İspanyol acımasızlığını sert bir dille eleştirmiştir Humboldt. Daha sonra ise çok merak ettiği Amerikan siyasi yapısını görmek ve oralarda inceleme yapmak için Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkarken ABD Başkanı Jefferson kariyerinin zirvesindedir sevgili dinleyiciler o zamanlar. O da Humboldt gibi doğa tutkunu ve bitki toplayan birisi ve bir çiftçi olarak Humboldt'u Washington'a davet eder. Jefferson, Birleşik Devletleri bireysel özgürlük ve eyaletlerin haklarına vurguya, vurguyla beraber tarımsal karakterli bir cumhuriyet olarak tasavvur ediyordu. Onun için ticaretle güçlü merkezi devlet yerine küçük, yerel üretim yapan oluşumlar daha önemliydi. Humboldt başkanın tüm bu özelliklerini çok değerli bulurken hala tarlalarında köle çalıştırmasını garipsiyor ve eleştiriyordu. Humboldt'a göre adalet ve özgürlük saraylardan ve az sayıda kişinin refahından çok daha önemliydi. Kölelik onu çok rahatsız ediyordu sevgili dinleyiciler. Humboldt Amerika kıtası boyunca kereste elde etmek için ağaç kesimleri ve ormanların yok oluşunu gördükçe yaptığı incelemelerde bunun nasıl sel felaketlerine ve doğal yıkımlara, iklim değişikliklerine yol açacağını hep anlatmaya çalıştı. İnsan elindeki doğa yıkıcılığını, köleliği, gelir adaletsizliğini, özgürlükler sorununu, hayvanlara yapılan eziyetleri bir bütün olarak görebilen Humboldt, şarfuriyeden sonra toplumsal ekolojiye en önemli katkıyı yapan ikinci bilim insanı ve filozoftur bana göre. Humboldt, Avrupa'ya döndüğünde Fransa'da karşılaştığı Simon Bolivar, 22 yaşındayken kaybettiği sevgilisinin acısıyla orada bohem bir hayat sürüyordu sevgili dinleyiciler. Sürekli içki ve seks alemlerinde takılmaktaydı Bolivar o zamanlar. Ancak Humboldt'la tanışmak onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Humboldt ona adeta kendi ülkesini ve kıtasını yeniden tanıtmış, kıtasının insanların İspanyol sömürgeciliği altında inlediğini yüzüne vurmuştur. Humboldt'un yazdığı her şeyi okuyup, hatmeden Bolivar kısa bir süre sonra Güney Amerika'ya dönecek, ve İspanyolların egemenliğine büyük oranda son verecek olan isyanı başlatacaktır. Bolivar, isyancılık süreci ve yönetimi ele geçirdiği dönemlerde çok saygı duyduğu Humboldt'la irtibatını hiç kesmez. Humboldt daha sonra gerçekleştirdiği Rusya gezisinin sonuçlarını iki kitapta yayınlar. Burada en çok ormansızlaştırma, insan türünün iklime etkisi, insafsızca sulama ve endüstriyel merkezlerden salınan buhar ve gazların doğaya etkisini dile getirir. Bu o zamanlar için çok yeni ve kabul edilmesi zor bilgilerdir sevgili dinleyiciler. O zaman Humboldt'la tanışan Rus şair Puşkin ise Humboldt için ağzından büyüleyici konuşmalar dökülüyor diyecektir. Humboldt'un Darwin üzerinde de belirgin bir etkisi vardır. Darwin, Cambridge'teki son yılında Humboldt'un Personal Narrative kitabını okuduğunda çok etkilenmişti. O artık Humboldt'un tüm kitaplarını neredeyse ezbere bilecek ve 27 Aralık 1831'de gemisi Beagle ile denize ilk açıldığında Humboldt'un yazdığı hemen her şeyi yanına alacaktı. Geminin kaptanı da böyle tembihlemişti zaten. Darwin, Humboldt'un A halinde birbirine bağlı doğa tezini daha da geliştirecek ve evrim teorisini oluşturacaktı. Hocası ve ilham kaynağı saydığı Humboldt'u ölümden önce ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Kuzey Amerika'da çok az Humboldt, Kozmos kitabını yazdıktan sonra orada da çok etkileyici bir kişilik olacaktı. En çok etkilenen kişiler arasında Humboldt'tan Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, ve Harry David Thoreau yer alacaktı. Humboldt'un doğa görüşü ve şiirsel ifadeleri Thoreau'ya şiir ve bilimi birleştirmesi için güven verecekti sevgili dinleyiciler. Walden kitabı adeta Humboldt'un kozmos eserine cevap niteliğinde sayılır bence. Humboldt'un etkisi 19 Mayıs 1859'daki ölümünden sonra da devam etti. Bunlardan birisi de Alman zoolog Ernst Haeckel'dı. Haeckel. Humboldt'un karmaşık karşılıklı ilişkilerden oluşan birleşik bir bütün düşüncesini alıyor ve buna bir isim veriyordu. Ekoloji diyordu Heckel buna. John Muir ise doğa korumacılığı üzerine kafa yoruyor ve ekoloji mücadelesini kamusal alana taşıyan ilk insan oluyordu sevgili dinleyiciler. O şöyle der, nehirlerin, dağların, ormanların olduğu gibi kalabilmesi için büyük çabalar göstermek gerekir. Dolara çevrilebilen hiçbir şey ne kadar korunursa korunsun güvende değildir. Humboldt'un en büyük başarılardan biri bilimi erişilebilir ve popüler hale getirmek oldu. Herkes ondan bir şey öğreniyordu. Çiftçiler, sanatkarlar, öğrenciler, öğretmenler, sanatçılar, bilim insanları, müzisyenler, şairler, yazarlar ve siyasetçiler. İsterseniz Amerikalı çiftçi ve şair Wendell Berry'nin bir sözüyle bitirelim Humboldt'un anısına sevgili dinleyiciler. Şöyle diyordu, Wendell Berry aslında toprağın kaderiyle insanların kaderi arasında bir fark yoktur. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Ekoloji Politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlığıma mı sunan er oğul